Hocam şimdi ben bir dileğim e, olursa, hani şu işim gerçekleşirse hı hı. adak kurbanı adayacağım diyorum. Ama ben bunu ailemle birlikte kendim de e, ve etrafımdaki kişileri de dağıtacağım diyorum. Evet. Bu adak yerine geçer mi? Hay hay yöneltelim inşallah. Adağın nasıl olmasına gerektiğine dair ben sorunuzu ileteceğim hocama. Afiyet diliyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Evet muhtarımcam. Şimdi hanefi kardeşimiz böyle bir adakta bulunmuş adağı geçerlidir. Adağını yerine getirmesi gerekir. Ancak e, ben ve ailem tüketeceğiz e, demiş olsa bile e, kendisi ve ailesi ondan yararlanamaz. O eti fakirlere, ihtiyaç sahibi kimselere dağıtması gerekir. Zenginlere de veremez. Hali vakti yerinde olanlara da veremez. Akrabalarından mesela annesine, babasına, dedesine, ninesine, efendim, çocuklarına, torunlarına yediremez. Ama e, fakir ise mesela kardeşine, halasına, teyzesine bunlara verebilir. Evet. Komşusunun da fakir olması gerekiyor değil Elbette mi hocam? O şartla verebilir e, yani. Fakir olan komşularına zengin ise veremez tabii yani. ki. Peki muhterem hocam, eskaza verdi veya eşi, kendisi, çocukları yedi bundan. Hak etmeyenlere verdiği etin bedelini fakirlere para olarak dağıtması, sadaka vermesi gerekiyor. Evet, teşekkür ederim.